Üstadımız Hazretleri ihlası anlatırken onun tasavvufi manasından daha çok içtimai olan yönüne değiniyor, misaller veriyor. Bu zaviyeden ihlası tam veya ihlası etenli nasıl anlamalıyız? Evet. Soru da Üstad Hazretleri ihlas üzerinde dururken daha çok tasavvufçuların durduğu anlamda değil de manada değil de Hayat içtimaiyenin içinde bulunan, insanların anlayışına daha mülayim gelen, daha yumuşak gelen bir üslupla meseleyi ortaya koyuyor filan gibi bir şey deniyor. Aslında bu şekilde ihlas vazetmenin, vaz etmenin, o şekilde bir yorum getirmenin, öyle yorumlamanın tasavvuf manadaki ihlasa münafi bir yanı yok. Tasavvufta meseleyi biraz ihlas işte derler. İhlas, der ihlas derler. İhlas, der ihlas ve der ihlas derler yani buna göre. Şimdi Üstad Hazretleri orada ortaya koyduğu ihlas adına vazettiği şeyi, herkesin anlayacağı ve herkesin hemen uygulamada rahatlıkla uygulayabileceği, yaşayabileceği Allah muvfak Böyle çok kolay da değil. Bir ihlastan bahsediyor. O da İnsan yaptığı şeyleri Allah emrettiği için yapmalı, Allah'ın rızasına bağlamalı yapacağı her şey ve neticesinde burada değil, ahirette Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına bağlayıp hep o mülaza içinde kalmalı diyor. Aslında sofilerin anladığı bundan farklı değildir yani. Onlar da derler ki bir insanın halis olması için Allah'tan başka bir muradi olmaması lazım. Allah bir insanın muradı olursa o insanda da Allah'ın muradı olur. Ne ölçüde onu yad ediyorsanız o ölçüde yad edilirsiniz. Ne ölçüde nezdinizde, gönlünüzde o bir şey ifade ediyorsa siz onun nezd-i ulûhiyetinde orada pervane dönen melaiike-i kiram arasında sekene-i semavat içinde o kıymetli olarak yad edilirsiniz yani. Göklerin ve arzın kıymetli sakinlerinin ya da Cemil haline gelirsiniz. Ona karşı kalbinizi pak tutarsanız, Akif ifadesiyle gönlünüzü her zaman onun hesabına lebriz ederseniz, belki kendi dünyanızı aydınlatmış olursunuz. Oralardaki durumunuzu aydınlatmış olursunuz. Hora geçecek bir duruma yükselmiş olursunuz. Şimdi bazılarına göre yani Üstad Hazretlerinin ortaya koyduğu münazalar çerçevesinde, bu arz edeceğim şeyler mütealaya alınmıyor demek değildir. Mesela o da diyor ki bazıları cevşen, evrad, gibi şeyleri onlar hakkında ile alakalı bazı şeyler hasıl olsun diye okuyorlar. Bin tane fezail onun var, yüz tane de öbürünün var. Bunları maksudun bizzat yaptıklarından dolayı o fezaili göremezler. O insanlara masar olamazlar. Görme hakları da yoktur. Çünkü onlar sadece müşevvik olabilirler. Esas okunacak şey Allah için okunmalı diyor. Aslında burada en hafifinden en derinine göre bir şey vaz ediyor orada. Ne var ki diyor bir kısım zayıflar için müşevvik olarak. Allah rızası için okunur da arzuları ve muratları da ortaya konabilir. Mesela sizin selat tefriciyi tefrici okumanız. Ben biraz acizane o mülazeye bağlı olarak böyle toplu okumaktan da azıya kendi kendinize okuyun. Bir de mesela siz şuna hesap etmeyin. Şeyi dolaylı yoldan şöyle dedim. Yani bir ara bir sıkıştık burada. Nahçar kaldık. Nagah bize bir perde aç. Bu karanlıkları bertarafe ile. Sen bizi ışığa çıkar. Sen çıkamayız. Bunu ben niyet ediyorsam. Mesela siz deseniz ki. Bu işte Adem Zade deyin. Yani. Çünkü ben adam değilim de. Bir ama bir adamın oğluyum. Bu ne niyet etmişse biz de onu niyet ediyoruz deyin de böylece niyetinizi karıştırmayın, bulandırmayın. ne mi lazım? Allah rızası için okuyun. Ya Rabbi biz aynı mülahasalara i̇şte. iştirak ediyor deyin yani ben. Kendimi feda ederek öyle söyledim. Bir sırımı açıyorum size. Şimdi görülüyor ki burada yani insan evrad esker okurken, Kur'an-ı Kerim okurken, başka şey yaparken hele farz mükellefiyetlerini yerine getirirken Başka hiçbir mülazayı hesaba katmaması lazım. İhlas olabilmesi için. İşte sufilerin burada çok derin buldukları ihlas da var orada. Ama daha derince düşünürler orada insanın kendini hiç düşünmemesi. Hatta bir yönüyle cenneti bile düşünmemesi. Cehennem endişesini yaptığı işlerin içine bir hesap olarak mülazayı almaması umumi necatını nazar itibara almaması, daha ziyade sadece Allah'a talep etmesi. Böylece Üstad'ın ihlas adına mülazaları ve mütealalarıyla bunları telif etmek mümkündür. Evela herhalde meseleyi öyle bir bağlamak lazım. Yani Üstad'ın dediği onların dedikleri arasında çok fark yok. Bir üslup farkı var. Üstad'ın dediği şey günümüzde bizim gibi müptedilerin Anlayabileceği bir üslupla meseleleri vazitme şeklinde oluyor. Amelinizde rıza-i ilahi olmalı. O razı olsa bütün dünya küse yok. O kabul etse bütün dünya reddilse tesir yok. O razı olup kabul ettikten sonra siz de isteme talebinde bulunmasanız bile halklara da kabul ettirir falan diyor. Bu çok güzel bir şey vaz ediyor burada yani. İnsan sadece Allah'ın rızasının nazar itibarı almalı. Kabulü ona vermeli müteaddi olmamalı bu mevzuda, veya taaddide bulunmamalı yani, ille de olsun falan dememeli bu mevzuda. Onu Cenab-ı Hakk'ın takdirine, tercihine bırakmalı. Tabiri diğerle Allah'ın tercihlerini kendi tercihine tercih etmeli. Takdirlerini kendi takdirlerine, takdirlerin üstünde tutmalı. Şimdi bununla onun arasında fark yok aslında. Allah'ın vettiği için yapmalı, neticesi rıza-i ilahi olmalı, her şeyi ona bağlamalı mükafatı uhreviye gelince onu da Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine ve takdirine bırakmalı. Mülazasıyla öbürlere Allah'tan başka hiçbir dilek olmama. Yani Hazreti Cüneyd'in diyelim. Cennetten Allah'ım cenneti bize lütfeyle mülazasıyla yapınca bu tamamen işini ona bağlama demek oluyor. Yani Allah'a kulluk yapıyor. Allah'ım beni cennete koy. Ona diyor ki bu cennetin kulu diyor. Allah'a kulluk yapıyor. Allah'ım beni cehenneme düşürme diyor. Buna da diyor, bu da cehennemin kulu diyor. Birisi de diyor ki, Allah'ım imanı billah tamam, marifetullah tamam, zevki ruhaniyle gönlümü öyle coştur ki ben senden başka hiçbir şey duymayayım ve seni düşünmekle duyabileceğim zevklerin en derinini duyayım. Hazret buna da diyor ki, bu da Lezzet diyor, bu da lezzetin kulu diyor. E, bütün bu üç sınıfı, üç kategoride mütalih edilen insanları bizden nazar itibarı alınca, Bunların içinde Allah'ın kulları nerede diyor. O zaman kendisini Allah'ın kulu demek için evet ya Rabbi cehennemden sana sığınırız. Cennette senden isteriz. Çünkü orası senin lütuflarının sağanak sağanak yağdığı bir yerdir. Öbürü de senin kahrinin köpürdüğü bir yerdir. Tekadü temeyye zümnel öyle bir yerdir. Lezzetlere gelince sen bize mekafet ve mehabetini duyur falan dersin. Bu halisane bir mülaza olur. Kaçınmışlar Allah dışında başka bir talepte bulunmadan. Mülazalarını onun dışında bir şeye bağlamadan hep kaçınmışlar. Hatta bazıları sıfatı subhaniye ve esma-i hüsna onları bile bir yönüyle masiva görmüş. Vaka burada kelami bir incelik var. Onları masiva görme, onların gayriyetine hükmetme demektir. Oysa ki kelamcılar, akideciler böyle bir vartadan sıyrılmak için bu da Ebu Hasan'ın e şu Hazretleri'nin mülazazasıdır. Sıfatullah leyset eynen gayrı zatın, leyset eynen zatın ve la gayren siwa huzen Evet, sıfatullah ne zatın aynıdır ne de gayrıdır. Ama ayrı da talep edemezsiniz ondan. Bu aslında bir kaçamaktır yani. Bir cevapsız olan bir meseleye cevap bulamama acizinden dolayı farklı bir zemine çekme meseleyi, farklı bir yorum getirme demektir. Cevabı değil bunun. Neden? Bazıları felsefeciler, Cenab-ı sıfatı yoktur diyorlar. Bazıları sıfatla zatının aynıdır diyorlar ve bunlar bir kısım sakat mülahazalara sebebiyet veriyor. Sıfatı yoktur dediğiniz zaman da Allah Celle Celaluhu bir sürü sıfattan bahsediyoruz. Esma ona irca ediliyor. Sıfat, zatının aynı dediğiniz zaman o sıfatlar zatından taaddüdü kudeme lazım gelir diyorlar, Akli şeyler bunlar. Zatından gayridir deyince Cenab-ı Hakk'ın sıfatları hadis olur o zaman. Hadisin kadimle bekası, ittisafı gibi bir şey olur. Hepsinin bir vartası var yani. Bu vartalardan sıyrılmanın yolu da Cenab-ı Hakk'ın sıfatları zaten ne aynıdır ne gayridir deme. Ama bu işin içinden sıyrılma yoludur yani. Dolaylı yoldan bir taraftan bir tenzihe gitme, bir taraftan da bir hakikati kabul etme, onu seslendirme meselesi oluyor. Bunun gibi Evet Allah'tan başka mülaza yok derken bazıları sübat veç karşısında her şeyi eriyip giden insanlar sıfatullah'ı da görmüyorlar, Esma-i da görmüyorlar, kendilerini de görmüyorlar. Dolayısıyla orada bir iltibasla kendilerini de ondan gelen, peşi peşine kareler halinde gelen şu'a karelerinden ibaret olarak görüyorlar. Hiçbir şey yok aslında. Ben de yokum diyor yani orada. Neden bahsediyorsun? Kendinden bahsetmek hatta Vahdet-i vücut bir mertebe gibi görülüyor bazen. Sen kim oluyorsun ki esasen kendine vücut veriyorsun da vahdet-i vücut diyorsun falan yani. Bunlar bile sorgulanıyor değişik şeyler. Şimdi böyle olunca esas, bunlar biraz da zat-ülüyet mülazasına çok gömülme, derinlemesine, balıklamasına işin içine girme, ondan başka bütün mülazalara kapanma sonunda onda bir ruh haleti hasıl oluyor ve hiç başka bir şey görmüyor. Şimdi bu noktaya kadar merati bir ihlas var yani, yani bir yerde kasti ve iradi olarak, onun dışında hiçbir şey düşünmüyor, hiçbir şey istemiyorsun. İşte Hz. Üstad'ın dediği gibi sadece biri istiyorsun, biri düşünüyorsun, biri mülağazayı alıyorsun, biri çağırıyorsun, biri ellerini açıyor, yalvarıyorsun. Bu iradi bir şeydir yani, fakat belli bir noktada var ki bu senin tabiatın oluyor. Yani o biri istediğin, biri çağırdığın, biri düşündüğün zaman öyle tabiatın olmuş ki diyorsun bu normal bir şey yani. Hiç farkına varmadan şu havadan oksijeni emdiğin gibi, karbondioksit dışarıya attığın gibi hiç farkında değilsin. Gayri irade oluyor bunlar. Aynı şeyi yapıyorsun sen orada. Orada mülahazalarını Rabbin hoşuna gideceği şekilde ortaya koyuyorsun. Burada antrenmanız bir şey arz edeyim. Acaba bu mesele insanın o şekilde tabiatı olması mı daha önemli bir mesele? Yoksa insan iradesiyle zorlayarak o hususu yakalaması mı? Hani bazılarımız iradesiyle o hususu yakalama adına bütün cehdini gayretini ortaya koyduğu halde yine de o performans, o şeyi elde etmeye yetmediğinden dolayı diyebilir. Kıtmeniz de der öyle bazen. Diyorum ya Rabbi bana öyle çok büyük şeyler vermedi fakat ben mülahazalarım, sen olmanı istiyorum. Dolayısıyla bana zevk, mevk istemem yani. Ben onları verme diyorsun. Şimdi, bu bir talep olabilir. Fakat ihtimal bana öyle geliyor ki, iradenin kahramanları, o cezbi, incizap kahramanlarından daha önemlidir. Sürekli iradesinin hakkını ortaya koyan, sürekli Cenab-ı Hakk'ın lütuflığının kendi iradesine terettüp ettiği o insanlar bir yönüyle şart planında, sen de diyorum, öbürlerinden daha kıymetlidir. Belki çekildikleri nokta itibariyle yüksek payelere masar olur, ilahi lütuflardan istifade ederler onlar, öbürleri ederler de. Fakat peygamber anizan birer irade kahramanıdır. O büyük bellerde birer irade kahramanıdır. Hayatları hep savaşla geçer yani. Kendi işlerinde savaşla geçer. İşte bu savaş mülazasına dikkati çeken Nebiler Sultan'ı buyurur ki, insanın nefsiyle mücadelesi cihadı ekverdirdir. O zaman bunun dışındaki her şey cihadı eskar. O cihadı ekber oluyor. O da iradenin davasıdır. İradenin kendini ortaya koyması demektir. Bu istidradi bir şeydi. Konumuzu onun üzerine bina etmiyoruz. O mevzuda ben katı bir mülazada belirtmiyorum. Cizmi incizabın Aşk-ı iştiyakın kendine göre insanı yükselttiği bir nokta var. Bu oraya terettüp eden bir kısım mevhibeler de var. Onları bize aşarlar. Belli tarafta birileri de hakikaten iradesinin hakkını veriyor, dimdik durmaya çalışıyor ve Cenab-ı Hak da onu lütufsuz hiç bırakmıyor. Bu da ayrı bir mesele. Bu mevzuda temayülleriniz gelip gidebilir. Tabiri diğerle birine bir eş'ari mülazası ile bakabilirsiniz. Birine de mahturiti mülazası bakabilirsiniz. Yine irade, irade-i külliye, irade-i cüz'iye, kudreti külliye, kudreti i cüz'iye, temayülü külliye, temayülü cüz'iye mülazası bakabilirsiniz bu meselelere. Şimdi asıl meselemiz ihlas, Tehu, demektir. Yeni Türkçemizde o meseleyi ifade ederken öz kelimesi de Türkçedir. Yürek kelimesi de Türkçedir. Öz yüreklilik şeklinde ifade edebilirsiniz yani. Yüreğin özü, yüreğin özü onun Allah'la irtibatlı olan yanıdır. Biz de diyoruz da, fakat burada yürek tabirini kullanıyoruz taziyada. Öz yüreklilik diyoruz. Bunun amelerin içinde, mülazaların içinde, niyet gibi görülen şeylerin içinde, niyet esasen zaten, Doğruysa orada, yalan söylemiyorsa insan orada kurus vardır. Fakat niyet gibi görülen şeylerin içinde her zaman hulus olmayabilir orada. Onların içinde gırlık ışın olmaması, saf olması her şeyin. Yani Cenab-ı Hakk'ın beklediği gibi bir durumun hasıl olması ve insanın kendi içinde, kendi kendini mürakabe ettiği zaman bir çelişkiye rastlamaması, bir tenaküze rastlamaması. O büyük buluşmada gösterildiği gibi yani hele bir daha vicdanla da dinle yani doğru konuştuymuş burada çünkü burada her şeyi bilen Allah muciyb var. Ma yelfuzu min qaulin illa ledehi rakibun atid diyor. Vla rat bin vla yabisin illa fi kitabim mubin. Ma teskudu min wurakatin illa yalamhu vla habbe fi zulmati ard kitabim mubin. Her şeyi biliyor Allah Celle Sirrinizi, necvanızı biliyor diyor başka bir yerde yani. Aranızda fısıldaştığınız şeyleri de biliyor. Siz içinizde tuttuğunuz şeyleri de biliyor. Şimdi bir de meseleyi o ile nazar itibarı alın. Ben niyetimde hakikaten niyet ettim böyle. Böyle düşünmüştüm. Samim misin yani? Şu davranışa teşebbüs ettiğin zaman hakikaten dediğin gibi samim misin acaba? İçine hiçbir şey karıştırmadım mı? Başka hiçbir mülaza girmedi mi onun içine? Bunu işin doğrusu insafla sen kendi amelini mürakabeye tabi, mülazaya tabi veya neye muhasebeye tabi tuttuğun zaman anlayacaksın onu. Belki burada muhasebe demek daha uygundur. Muhasebeye tabi tuttuğun zaman anlayacaksın onu. Onun için öbür tarafta sana anlatacaklar onları, sana söylettirecekler. Seyyidin Hazreti Ömer'in o sözü de bu mevzuda sihirli bir anahtar gibi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 adeti ilahi dediğimiz şeylerdi bunlar. Böyle cereyan ediyor ve siz bunlarla işte çekim bunu bilmeniz lazım ki çekimden kurtulma adına uçaklarda kanıt diyorsunuz. İşte o şekil filan diyorsunuz böyle esneklik diyorsunuz. Hiffet diyorsunuz. Elinizden geldiğince sürtünme bayını azaltma falan diyorsunuz bir şeyler. Bunlar olmasa bunları yapamazsınız. Bunlar da değişkenlik olsa bu Adat-ı ilahi, müstemir olmasa, değişkenlik olsa siz bunların hiçbirini yapamazsınız. Şimdi o da o adamda hırsa oturuyor yani bu, bazı meseleler çözme adına başına düşen şıp diye düşen bir şey yer çekim mevzunda adeta hads olarak bu Üstadın tabiriyle bir şimşek süratıyla hemen kafasını açıp Ha diyor sonra ne yapıyor o? Riyazi olarak o meseleyi kurallaştırıyor yani. Ya bilmem işte şu cisim şöyle olursa, bu cisim böyle olursa, cisimler arasında şu olursa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 Bunları tam hesap edemediğinden dolayı kendi kanatlar kendisi yere çarpıyor onu. Ölüyor mu kalıyor mu o şüpheli biraz. Günümüzde bunları Pakdemirli epey yazdı Profesör Pakdemirli hep o canlı alemden, biyonik alemden teknolojiye geçiş mevzunda onların nasıl düşündükleri, nasıl uyguladıkları meseleleriyle alakalı değişik şeyler yapıyoruz. Çok yazılar oldu bu mevzuda. Bunun gibi. Şimdi bunların hepsi Belki işte bir şimşek gibi bir sürü atlı çakma neticesinde Cenab, bakın bir şey ama niye Cenab, bak öyle şimşek gibi çaktırıyor onların kafalarında. Onlarda şiddetli bir arzu var yani insanlık için bir şey yapmak istiyorlar ve bunların çoğu mesela siz en büyük tanıdığınız Einstein'da, Edison'da elektriği bulmuş. Bunların hiçbiri zengin olmamıştır. Bu ucala bazı filozoflar vardı, Bernard Russell gibi, Descartes gibi bunlar. Berkson gibi belki bunların geliş imkanları vardı da öyle o Sir James Schiaan gibi efendim Eddington gibi kimseler bunlar Einstein gibi kimseler Edison gibi kimseler o sinemayı keşfeden insan şu anda otundan çıktı o gala gecesi sinemayı keşfetmiş de sessiz messiz işte böyle o bizim de gördüğümüz gibi aritmi hareketleriyle işte resimler kareler şey yapıyor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 farklı meseledir. Neticeyi harisane bekleme başka meseledir. Hususiyle Müslümanlarda belki cahurlarda hırs zararlı olmayabilir. Fakat müminde hırs sebebi hasarettir diye bir kuraldan bahsediyor orada. Bu kural tabii sizin fizik kurallarınız gibi değildir. Onu Cenab-ı Hak öyle vazetmiştir, öyledir yani. Müminde hırs sebebi hasarettir. Siz kurallarına göre oynayacaksınız o meseleyi. Orada esasen konsantrasyon çok önemli. İyi keşfedeceksiniz, sonra Cenab-ı Hak lütfedersen lütfedecek. Dünyevi işlerde de öyle, uhrev işlerde de öyle. İhlasın kendine göre bir ağırlığı var ki, hiçbir şeyle tartılmaz o. Onun için Hazreti diyor ki, ''Bildi hem ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müracahtır.'' ve sonra misaller veriyorum. Ben kendi memleketimde ve İstanbul'da sizden daha çok arkadaşlara çalıştım halde burada işte ben şuyum, sizler de şusunuz. Sizin de yaptığınız hizmete bir kaç katından fazla olduysa hiç şüphe yok ki bu sizdeki ihlasandır. İnşallah diyor tam ihlase muvaffak olur. Ben de tam ihlase sokarsınız. Adamın tedbirine bakın. mülazasına bakın. Ne kadar sağlam.